Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün göreceğimiz ilk ayet-i kerime imanın delillerinin ne kadar kuvvetli ve güçlü. Buna karşılık küfür ve inkarın ne kadar deliksiz, mesnetsiz ve dayanaksız olduğunu çok harika bir benzetmeyle, bir örneklendirmeyle veya bir sorgulamayla daha doğrusu ortaya koyuyor. Geçen dersimizde gördüğümüz ayet-i kerimeler esasen kainatın sadece Allah'ın mahluku olmakla kalmadığını aksine Allah'a bir canlı varlık gibi, bir insan gibi, hatta ondan da belki daha ileri derecede ibadet ettiklerini görmüştük. Ve son gördüğümüz 15. ayet-i kerime, göklerde ve yerde her ne varsa hepsinin Allah'a isteyerek, istemeyerek sabah ve akşam secde ettiklerini söylediğini gördük. Şimdi kainat, bütün zerreleriyle Cenab-ı Allah'a isteyerek veya istemeyerek ki mana istemeyen, istemeyen, ibadet eden manasına değil. Cenab-ı Allah onları hem bu konuda ifade ise fikirlerini sormuş, kanaatlerini sormuş. Bana itaat ederek, isteyerek veya istemeyerek geliniz. Onlar biz isteyerek geldik demişlerdir. En azından istemeyerek geliyoruz demediler. Mahkum olduğumuz için geliyoruz demediler. İsteyerek geldik dediler. Bu da kainat açısından önemli bir özelliktir. Şimdi burada Cenab-ı Allah kainatın durumunu bu şekilde önceki ayet-i kerimelerde anlattıktan sonra 16. ayet-i kerimede dediğimiz gibi güçlü, fevkalade mantığın da aklın da kabul etmek zorunda olacağı bir sorgulama ile bizi karşı karşıya bırakıyor. İslam, Kur'an-ı Kerim, insanın fıtratına, fıtratın doğru haline, fıtratın kirlenmemiş haline çok ehemmiyet verir ve itimat eder. Fıtratın doğru olması, doğru kalması, temizliğini muhafaza etmesi, yıpratılmaması, kirletilmemesi halinde, Fıtrat insanı tevhide iletir, Allah'ın emir ve hükümlerine teslimiyete iletir. Tıpkı kainatın fıtratının Allah'ı tevhid ve O'na ibadet etmek esası üzerinde yaratılmış olduğu gibi. Şimdi ayet-i kerimenin sorgulamalarına geçelim. Diyor ki soru 1 قُلْ مَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ ard de ki göklerin ve arzın, yerin Rabbi kimdir? Rab, hatırlayacaksınız. Daha önceki derslerimizde yeri geldikçe, sırası geldikçe izah ettik. Tekrar edelim. Rab, Kur'an-ı Kerim'deki bu, bu gibi ayetlerdeki manasıyla kainatın haliki ve müdebbiri manasındadır Kainatı yaratan ve onu ihtiyaçlarıyla birlikte halk edip idare eden ve yöneten demektir. Ve bu manada soruyor. Göklerin ve yalının Rabbi yani yaratıcısı ve onların işlerini çekip çeviren ne kadar varlık varsa hepsini bunca nizam ve düzen içerisinde varlıklarını sürdürmelerini sağlayan تبارike suresinde dediği gibi bir önemli bir anahtardır o manada kainatın işleyişini anlamak noktasında ma tara fi halqir rahmani min tafavut tafavut ileri gitme geri kalma demek ileri gitme geri kalma Rahman'ın yaratmasında bir ileri gidiş veya bir geri kalış yok Yasir suresinde bu nasıl izah ediyor? Cenabı Allah ذلك تقدير العزيز العليم Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçmez. Allah Allah. Çünkü bu her şeye gücü yeten, kudreti yeten, gücü her şeyi mağlup eden, yani düşüren Allah'ın takdiridir. Her şeyi hassas ölçülerle, şaşmaz ölçülerle tayin ve tespit etmesidir. Onun için mesela bir Müslümanın, Müslüman olarak yerine göre Astronomi, fiziği veya fiziğin herhangi bir dalını, atom fiziği olabilir, feraza diyelim ki, elektrik olabilir veya başka bir şey bilmesi bu gibi ayetleri daha iyi anlaması açısından önemlidir. Bunlar çünkü hepsi ince yasalar, hassas yasalar, aynattaki hassas işleyişi bize gösteriyor. Ayın ve güneşin hareketini bilen bir Müslüman La şemsu yanbaghi leha en el kamer ayet kerimesini çok daha iyi anlar. Çok daha iyi anlar. Ben uzun bir zaman çoğu kimse gibi belki ayın sadece dünya üzerinde işte gel git olayıyla alakalı olduğunu, gecelerin bizi aydınlattığını, çıktığı zaman Alakası bu kadar. Bir de dünyanın uydusudur. Bu kadar olduğunu biliyordu. Ayın dünya uydusu olarak yeryüzünün ekseninin sabit kalmasında, mevsimlerin muntazam birbirlerini takip etmesinde etkisi olduğunu bilmiyordu. İnsan bunları öğrendiği zaman, Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatleri boşuna dile getirmediğini daha iyi yaptı. Bazı şeyleri daha iyi idrak edebiliyorsunuz. Onun için burada bu ayet-i kerimenin gökleri ve yerin Rabbi kimdir diye sorusu çok önemli bir sorgulamadır. Onlar bilerek veya bilmeyerek veya belki inkarlarından sana belki olumlu fıtratlarının doğru ilmin doğru cevabı gereği Allah'tır demeyebilirler. Nitekim çoğunlukla demiyorlar. Birçok böyle gerçekten alanında bilgili. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Diyorsun ki bu şimdi Allah'a inandım diyecek. Oradan hemen çark ediveriyor. Normalde anlattıkları bütün bunları yapan işte Allah'tır demesini gerektiriyor. Cümlesini böyle bağlamasını veya anlattıklarını... Böyle bağlamasını gerektiriyor. Onu bir türlü söyleyemiyor. Her nedense o ayrı bir konu. Ama bakıyorsunuz veya kitabını okuyorsunuz veya dinliyorsunuz, ha? diyorsunuz ki bu adam galiba sonunda mümin olduğunu Allah'a iman ettiğini söyleyecek. Ama çoğu kimsenin bunu söylemediğini görüyoruz. Yan çizgi veriyor veya o konuyu atlayı veriyor. Atlayı veriyor. İşte bunlar olur ki bunu atlarlarsa bu hakikatleri sen onlar inkar edemeyecek durumda oldukları için en azından söylemeseler bile inkar edemezler. Onun için hemen onlara de ki Kulillah. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyor. Siz bunu kabul edin veya etmeyin. Bu gerçeği itiraf etmek zorunda olmakla birlikte bunu itiraf etmek mertliğini gösteremeyebilirsiniz. Bunu kendinize veya şimdiye kadar ki kültürel geçmişinize mensup olduğunuz geçmişe veya tarihe. Öyle ya adam başından beri bir materyalist bir eğitim almış. O eğitimi bir türlü inkar edemiyor. O eğitimin kendisini soktuğu kalıpları bir türlü aşamıyor zavallı. Onun için ona bu soruyu sorduğun zaman o Allah diyemeyebiliyor. Bilmem unuttum adını bilmem ne Brian galiba. Güzel kitapları var. Geçen bir okudum bir miktar. Neydi? Evrenin zarafeti diye bir kitap. Kainatı o kadar muntazam anlatıyor ki gerçekten. Ha diyorsunuz ki gayet güzel. Bu adam galiba Müslüman olur diyorsunuz. Hiç oralara gelmiyor. Gelmez. Kendi için bilir artık. Kısmet meselesi. Kısmet meselesi. Anlatıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Ha, o zaman bunlar demezse hakika değişir mi? Biz soruyoruz. Vermeleri gereken cevabı vermiyorlar peki soru açıkta mı kalacak cevapsız mı kalacak belli değil mi bunun cevabı bedihi değil mi bedihi. apaçık yani gayet açık Kulillah. sen de o zaman çünkü sen hakikatin şahidisin onlar inkar etseler bile bu büyük hakikati bu hakikatin şahitliğini mutlaka yapacaklar ve onlara karşı delil ortaya koyacaklar daima olmalıdır. Onlar söylemezse sen söylememezlik etme. Herkes inkar etse bile sen hakikati haykıracaksın. Çünkü hakikat tarih boyunca hiçbir zaman herkes tarafından inkar edilmiş ve reddedilmiş olamaz. Ve olmamalı. Hakikate bu yakışmaz. Ha. Hakikatin bir kişi tarafından kabul edilmesi bile yeterlidir. Çünkü inkar hiçbir değer ifade etmez. İnkarın ilmi bir kıymeti yoktur. Bütün dünya deseler ki siz yoksunuz. Veya bütün dünya bana benim için deseler ki gözlükü yok. Ne kıymet ifade eder bir kişi de dedi ki yok gözlüğü var. O bir kişinin gözlüğü var demesi bütün beşeriyetin yok demesinden daha değerlidir. Niçin? Çünkü hakikate uygundur. Öbürlerinin gerçekle alakası yok. Çokluk burada sıfırdır. Çünkü hakikate aykırıdır. Burada önemli olan hakikate mutabakattır. Onun için burada bu sorunun Cevabı sorusu, soru olarak ne kadar önemliyse cevabının verilmesi de önemlidir. Çokluğun hiç ehemmiyeti yok. Önemli olan doğru cevabın verilmesidir. Onlar bütün Mekkeli müşrikler ve günümüzde ve tarih boyunca bütün beşeriyet faraza. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir sorusunu Allah'tır demese dahi ey mümin. Sen Allah'tır diyeceksin. Çünkü senin vazifen, senin şanın, senin şerefin, senin yüceliğin, senin şahsiyetin bu hakikati sahiplenmeni ve ilan etmeni gerektiriyor. Sen de bu hakikati ilan etmezsen, sahiplenmezsen bu hakikatleri kim sahiplenecek? Hakikatin şahitliği onun için hakka şahitlik. En büyük şahitliktir. Hakkı söylemek, hakkı müdafaa etmek ibadetin başıdır. Kelime-i şehadet, hakkın şahitliği ve şahadetidir Ve bizim ibadetimiz kelime-i şehadetle başlar. Teşehhüdün lafzan veya manen bulunmadığı bir ibadet yoktur. Ya lafzan var teşehüd. Lafız varken mana da var. Veya mana ve muhteva her yerde, her ibadetimizde var. Biz zekat ve sadaka verdiğimiz zaman bile... ...o zekat ve sadakamız... ...bizim inandığımız... ...akidenin şahididir. Çünkü benim imanım olmasa... ...senin imanın olmasa... ...ne sadaka veririz... ...ne de zekat veririz. Onun için... Her amelimizde, her amelimizde tevhidin şahitliği ya fiilen veya zımnen var. İslam'ın en büyük şiarı ezan-ı şeriftir. Ezan-ı Muhammedi'dir. Ne diyor merhum Akif? Çok güzel de söylüyor gerçekten. Çok yalın, açık. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli budur. Namaza çağrılacağız. En büyük hakikatin önce Allah'ın vahdaniyeti ve Allah'ın vahdaniyetinin bize telkin ettiği Muhammed'in risaletinin şahitliği geliyor. Tahiyyata oturmadan namazınız olmaz. Tahiyyatta da teşehhütte bulunmak durumundayız. Ve Cenab-ı Peygamber tahiyyatı bize Miraç gecesinden armağan olarak getirmiştir. Onun için müminin miracıdır namaz diyor Ali İsatiyye. Peygamber miraca çıkmakla kalmadı. Bize ebediyete kadar gelecek olan müminlere her gün en az 5 defa miraca yükselmek hediyesini de getirmiştir. O kadar muhteşem bir şey bu. Ve biz bu teşehhütle en büyük hakikatın şahitliğini yapıyoruz. Onun için hiç kimse etmese bu şahitlikleri biz mümin olarak bu şahitlik için ayaktayız. <gülüyor> Ali İmran suresinde ne diyor? Estaizu billah. Bakın şehadetin önemine, hakka şehadetin önemine bakın. Allahu ennehu la ilahe illa hu ve ulul ilm, bil qist devam ediyor. Allah Allah Evela Allah bu işi şahitliğini yaptı Allah şahitlik etti ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur İlim adamları da dolayısıyla bilgin olabilir fakat Şehadete iman etmeyen alim olamaz. Bilgin olursa olsun. Bilim adamı olursa olsun. Alim ilim sahibi olmak şehadeti kabul etmekle başlar. Çünkü Cenabı Allah inna ma yahşallaha min ibadihil ulemaadır. Allah'tan ancak alim olanlar korkar. Bu bizim kelimemizdir ilim adamı. Bize ait bir kelimedir. Ha Birileri onun için bizzat ilim adamını kullanmamaya çalışıyorlar. Biz de onlara ikram edecek değiliz. Kullanmak istemiyorlarsa. Kendileri bilirler. Layık olan kullansın. Layık olana verilsin bu unvan. Bilim insanı, bilim adamı veya bilim kadını ne derlerse desinler. Eğer bu şehadete iman etmiyorlarsa zaten bizim nazarımızda alim olamazlar zaten işin esası şahadeti kabul etmekle başlıyor şey bu Allah diyor şahitlik etti ayet-i kerime kendisinden başka ilah olmadığına bir de ilim adamları şahitlik etti adaleti ayakta tutarak bu şahitliği yaptı diyor Cenab-ı Allah temelinde la ilahe illallah olmayan bir hukuk adaletli olamaz aynı zamanda temelinde la ilahe illallah olmayan bir nizam adil olamaz La ilahe illallah'ın şekillendirmediği bir hayat, doğru bir hayat olamaz. La ilahe illallah'ın boyasıyla boyanmamış olan bir nizam, bir sistem, doğru ve adaletli bir sistem olamaz. Çünkü en büyük hakikate karşı olarak şekillenmiş olan sistemler, kendileri hakkın, hakla alakalı olamaz. Hakla baştan irtibatlarını koparmış olurlar. Kısacası, dini, İslam'ı, İslam'ın herhangi bir hükmünü, hepsini bile demiyorum. Herhangi bir hükmünü dışlayan hiçbir laik sistem ve anlayış, akide, eğitim sistemi ahlak sistemi ne olursa olsun hiçbirisinin hakla hakkaniyetle ve adaletle doğrulukla, gerçekle alakası bulunamaz. Çünkü baştan koparıyorlar alakalarını. Onun için Cenab-ı Cenabı Allah Adaleti dimdik ayakta tutarak bu şahitliği yaptı diyor. Melekler de buna şahitlik etti diyor. Müslümanlar onun için kelime-i tevhidi sadece dil ile söylenen, bir ibare olarak tekrarlanan, hayata renk katmayan, hayata şekil vermeyen, hayatı şekillendirmeyen bir söz olarak görmezler. La ilahe illallah hayatı şekillendirdiği kadar mümin için kıymet ifade eder. Pratik hayatta. Ahirete zaten onsuz vize alınamaz cennete zaten. O olmadan olmaz. Dünyada mümin için eğer tevhide dayanmıyorsa hayat, dünya hayatının da ehemmiyeti kıymeti yoktur. Hatta yüktür. Güktür kelime-i tevhide göre yaşanmayan bir hayat, tevhide göre Allah'ın rububiyetini, uluhiyetini esas almayan ve ona göre şekillenmeyen bir hayat, ona göre kurgulanmayan bir hayat, sahibi için altından kalkılamaz bir yüktür. Onun için eski alimler, Ya Rabbi bize öyle bir şehadet nasip et ki onunla yaşayalım ve onun üzere ölelim demişler. Öyle bir kelime-i şehadet söyleyelim ki aleyha nehyâ ve aleyha namut arkası ve aleyha nub'atü hayyen Onunla yaşayalım, ona göre yaşayalım. Ona göre ölelim, onu söyleyerek, ona iman üzere ölelim. Ve bu ikrar ile Mahşerde ayağa kalkalım. Kabrinizden ayağa kalkalım. Ama dünya hayatında böyle bir iman yok. Dünya hayatında bu imanın doğrultusunda bir yaşayış yok. Ölüm nasip olur mu orasını Allah bilir. Fakat yaşandığı gibi ölünür. Bunu da unutmayalım. Bütün bunları hiçbir kimsenin bu büyük hakikate sahip olmaması, varsayımına bina söylüyoruz. Yani, işin ehemmiyetini anlatmak için söylüyoruz. Diyelim ki, bütün beşeriyet, bu büyük hakikati, hakikatlerin başı olan, göklerin ve yerin Rabbi Allah'ın olduğu hakikatini, inkar etti veya kabul etmedi veya itiraf etmedi. Biz, avazımız çıktığı kadar, gücümüz yettiği kadar, bu hakikati sonuna kadar sahipleneceğiz ve dile getireceğiz. Arkası gelecek çünkü. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Allah'ın rububiyetini kabul etmek sadece bundan ibaret değil. Gökleri ve yeri yaratan Allah, yani Rab olan Allah ne yapıyor? Az önce belirttiğimiz gibi, Yasin suresinde ve diğer ayet-i kerimelerde belirtildiği gibi, مَا تَرَا فِي خَلْقَ rahmani min تَفَاوُطٍ <tefâvud> Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir tutarsızlık yok, bir dengesizlik yok, birinin mesafesini geçmesi, zamanını geçmesi, kaçırması yok. Peki, kainatı kendi haline bırakmayan Allah, bizi nasıl boş bırakmış olabilir? Boş bırakmadığı için diyor ki ben kainatın ve sizin Rabbinizim aynı zamanda biricik ilah da benim. Yani hayatınızı ben tanzim edeceğim. Bunun için rasullerimi gönderiyorum. Bunun için rasullerime kitaplar indiriyorum. İşte son peygamber La ilahe illallahın arkasında Muhammedun Resulullah demenin de mahiyeti budur. Muhammedun Resulullah bize hem Allah'ın rububiyetini öğretti hem de uluhiyetini öğretti. Yani onun nizamını ve şeriatını bir şeriyete getirdi, gösterdi, öğretti. Hiç kimse bunlara sahiplenmedi. Biz sahiplenmeye devam edeceğiz. Soru bir soru daha. قُلْ اَفَتَّخَذْتُمْ min دُونِهِ اَوْلِيَاءَ La يَمْلِكُونَ لِا اَنْفُسِهِمْ نَفْأَنْ وَلَا ضَرَّا Çok önemli bir gerçeğe temas ediyor. Önce mealini vermeye çalışalım. De ki, siz onun dışında kendileri için fayda da sağlayamayan, zarar da veremeyen bir takım varlıkları, veli, dost, yardımcı işinizi çekip çeviren olarak mı edindiniz? Yani diyor ki ayet-i kerime, ilah ve ma'bud edilen varlığın evvela göklerin ve yerin Rabbi olması gerekiyor. Birinci soruda belirtildiği gibi ayetin başında. İki, ilah ve Rabb'ın başkasına fayda sağlayabilmesi ve zarar verebilecek kudrette olması lazım. Böyle bir kudreti olmayan böyle bir gücü olmayan başkalarına şöyle dursun kendilerine dahi bir fayda veya bir zararları bulunamayan varlıkları diyor. Nasıl veli edinebilirsiniz dost edinebilirsiniz nasıl onların sizin işlerinizi çekip çevirmesini düzenlemesini yönlendirmesini bekleyebilirsiniz. Bu zannedilmesin ki Cenab-ı Allah sadece putlara söylüyor veya cansız putlara söylüyor. İnsanın tarih boyunca taptığı en güçlü varlık hangisidir? Allah dışında batıl taplar, tapmalar insandır. Ne? İnsan, bütün insanlar üç aşağı beş yukarı aynı düzlemdedirler. Ben prensipte temelde neye gücüm yetiyorsa öbürüne odur. Belki o benden 10 kilo fazla kaldırabilir. Bu çok fazla bir şey değil ki. Ama onun kendi kendisine faydası da zararı da gerçekte kim tarafındandır? Allah Teala tarafındandır. Benim ona zararım, onun bana zararı meselesi değil bu mesele. Kendisini bir şey zanneden insan buyurun kendisini faraza ...bir grip yürüsüne karşı koruyabilsin bak. Yarın öbür gün belki koruyabilir. Ama başka şeyler var. Bir şeyler. Yani ortada insanın... ...acziyetinin gündemde olduğu... ...ve beşer tarihinin... ...vazgeçilmeyecek bir vasfı... ...beşeriyet hayatta kaldığı sürece... ...bir acizliği var. Gücümüzün sınırlılığı var. Ne kadar güçlü olursak olalım... Gücümüz bir yerde bitiyor. Bir sınıra kadardır değil mi? Bu sınırdan sonra ne? Yok. Benim de gücüm sınırlı. Karşımdakinin de gücü sınırlı. O halde ne ben onu ilah edinmem mantıklı olur. Ne de onun beni ilah edinmesi mantıklı olur. Burada evliya kelimesinin Türkçedeki veli kelimesiyle zaten evliya velinin çoğuludur. Kaçan göçen manası değil. Özellikle mektepteki veliden bahsediyorum. O velinin anlamıyla yakın bir ilişkisi var. Şöyle, ne, ne veli ne demek normalde? Okulda giden veli, bu öğrenci öğrenciliği devam ettiği sürece her türlü ihtiyacını ben karşılayacağım manasınadır. Velini getir dedikleri zaman kastedilen edilen anlaşılan bu. Ya ben bu öğrencinin velisiyim dendiği zaman anlaşılan anlatılan bu. İşte buradaki veli de bu. Kul olarak veli edindiğiniz bu varlıklar sizin her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliyor mu? Yemenizden, içmenizden tutun, nefes alıp vermenize kadar. Her ihtiyacı bu veli edindiğiniz varlıklar karşılayabiliyorlar mı? Bırakın bunları kendi kendilerine zarar ve fayda veremiyorlarken nasıl diyor uydurma ilahları ilah edinebilirsiniz? Yani günümüze gelecek olursak şu insanlar ne zaman kendilerinden ve benzerlerinden ümit kesecekler? Beşeriyetin saadeti kendisinden ümidini kesmekle başlayacak. Beşeriyetin problemlerinin, bunalımlarının, sıkıntılarının sona ermesinin müjdesi Beşeriyetin aczini itiraf etmesiyle başlayacak. Bu gibi konular bizim işimiz değildir diyecek. Beşerin saadetinin başlangıcı Cenab-ı Allah'a teslim olmakla başlar. O noktası odur başlangıç noktası. İşte Cenab-ı Allah bize bunu hissettiriyor bu ayet-i kerimede. Bunu anlatıyor. Kulların siz kulsunuz. İlah olmayın. Olamazsınız. İlahlığa soyunmayın. Ve beşeriyet hep bundan dolayı birbirini sömürdü. Hala da sömürüyor. Hala da sömürüyor. İslam'ın hükmetmediği yerde sömürü vardır. Başka türlüsü olamaz. Birileri mutlaka ötekilerini sömürür. Birileri mutlaka ötekilerini zulmeder. Ve bunun için de çok şeytani şekilde kılıflar hazırlanır. Buyurun. Yok efendime söyleyeyim tüketici dernekleri bankalarının bilmem nelerin kredi kartları için aldıkları aidetler maidetler için feryat ediyorlar. Ya bu bir şey değil ki. Bu bir şey değil ki. Faizi ekonominin bel yine oturtan zihniyeti inkar edeceksin. Hey. faiz varsa bunlar olacak faizin olduğu yerde de mutlaka sömüren bir azınlık kan emen bir darvampir topluluğu bir azınlık ve mutlaka çaresizliğe iten zavallılar veya hiç de ihtiyacı olmayan şeyleri zorunlu olarak bir hayati meseleymiş gibi tüketime itilen güdülen çok affedersiniz hayvan gibi bir yerlere yönelt yönlendirilen büyük büyük kalabalıklar var. Bundan daha büyük zulüm, bundan daha büyük gaddarlık, bundan daha büyük sömürü olabilir mi? Sadece Allah'ın bir hükmünün uygulanmamasının neticesidir bu. Ya. Onun için biz Müslüman olarak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah aslında bir şeyleri kabul etmek ve bir şeyleri reddedip inkar etmek demektir. Kısacası bugünkü dille söyleyecek olursak... ...biz La İlahe illallah Muhammedur Resulullah derken... ...İslam'ın dışındaki itikadi ve hayati... ...itikadi ve ameli, sözlü ve fiili... ...her türlü nizamı, adı ister siyasal nizam olsun... ...ister ekonomik sistem olsun, ister şu olsun, ister bu olsun... ...hepsini elimizin tersiyle ...çöplüklerin en derinliklerine itiyoruz. Reddediyoruz. Kabul edemiyoruz. Çünkü onlar zulümdür. Çünkü onlar beşeriyete tarih boyunca... ...bir zulümden, bir gaddarlıktan... ...birinin zulmünü öbürüne zulm zalimliğine teslim etmekten başka bir şey yapılmadı. Evet, Fransız ile krallığın sonu getirildi. Ama burjuazinin arkasından kapitalizmin arkasından proletaryanın arkasından şunun bunun ve günümüzde uluslararası şirketlerin ve uluslararası istibarın sömürüleri ve zulmü insanlığın en sesinde boza pişiriyor bugün. Asale bu. Biz onun için Cenabı Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini kabul ederken Kendimiz de, de neye talip olduğumuzun farkında olmamız lazım. Neyi anlattığımızın farkında olmamız lazım. Olmazsak etrafımızda cereyan eden, Allah'ın diniyle çelişen taban tabana zıt olan bu hayattan rahatsız olmayız. Mümin bir insanın bugünkü beşeriyete dayatılan bu zalimliklerden rahatsız olmaması mümkün değildir. Sadece ucu bize dokunduğu için değil. Belki biz bu sistemin içerisinde gücümüz yettiğince olabildiği kadar dışarıda kalmaya birebir zulümlerini sonuna kadar belki şey etmeye, kendimizi bir parça belki korumaya çalışıyoruz. Belki koruyabiliyoruz. Belki muvaffak olamıyoruz. Bilemiyorum orasını. Ama unutmayalım ki bugün globalizm denilen, küreselleşme denilen bu bu sistem aslında küfrün ve zulmün dünyanın tamamına teşmil edilmesinden başka bir şey değildir. Yapılmak istenen ve yapılan budur. Ve biz Müslüman olarak buna dur diyeceğiz hayır diyoruz. Onun için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah rahmetli mevdudinin Allah rahmet eylesin. Seyyid Kutubun ve benzeri muasir İslam yazarlarının ve tarihte İslam alimlerinin. Onlar da aynı şeyi söylemişler. Cahiliyeye karşı İslami olmayan hayat ve sistemlere karşı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bir inkılap projesidir. Bir devrim projesidir kardeşim Bunun farkında olmak zorundadır Müslüman. Ve bakın Mekki bir surede bu hakikatler bu kadar özlü, vazı, açık ve net bir şekilde izah ediliyor. Allah'tan başka ilahlar reddedilince Allah'tan başka üretilen o ilahlar çerçevesinde oluşturulan siyasal ekonomik ahlaki ve buna benzer diğer bütün sistemler eğitim sistemi dahil olmak üzere reddedilmiş oluyor. Değil mi? Cahiliyenin ilahlarını reddedince Peygamber Efendimiz neyi reddetmiş oluyordu aynı zamanda? Cahiliyenin hayata egemen olan o cahili inancı o şirk akidenin hayata egemen olan Şirk boyutlarını da reddetmiş oluyordu. Bunu anladıkları için Mekke'nin müşrik kodamanları karşı çıktılar bu nizama. Siz bu hakikati bu dini bu şekliyle allayıp haykırdığınız zaman çağda cahiliyenin de kodamanlarının karşısında bulmanız kadar tabi bir şey olmaz. Akidenin bedelidir bu. Doğruya iman etmenin bedelidir bu. Bu bedel, bu bedeli ödemeye hazır olmak da Allah'ın rahmeti ve bereketidir. Bundan dolayı hiçbir Müslüman erinmez. Erinmemelidir. Çünkü biz aynı zamanda mantıki olarak da birbirimizle, kendimizle daha doğrusu tutarlıyız. Cahilliğinin her şeyini tepeden tırnağa kadar reddederken, biz aklın gereğini, yalnız imanımızın gereğini değil, Aynı zamanda aklın gereğini, fıtratın gereğini, doğru olmanın, dürüst olmanın da gereğini yerine getiriyoruz. Çünkü cahiliyenin hakla, hakikatle, hakkaniyetle, adaletle, doğrulukla, güzellikle, iyilikle, fıtratla alakası olmaz. Aksine bütün bunlara karşı savaş halindedir cahiliye. Buna bir Müslüman olarak bizim yanında yer almamız hiç kimse tarafından beklenemez böyle bir şey olmaz onun için arkasından tavır geliyor bir soru daha <gül> cahiliyenin ne olduğunu görmeyen kör ile cahiliyenin ne olduğunu gören, gören, ne olduğunu anlayan ve gören, gözleri gören basiret sahibi bir olabilir mi? Yalnız ilmi bakımdan, yalnız ifade ise zihinsel olarak birlikleri değil, bir olmayacakları. Tavır ve duruşları da bir olmaz. Tavır ve duruşları da bir olmaz. Bu inkılabın ifade ise temeli Resulullah Aleyhisselatü Selam'dan tarafından ilk günde atıldı zaten. Yaratan Rabbinin adıyla oku derken ilk vahiy, bu inkılabın temellerini zaten atmış oluyordu inanın. Yaratan Rabbinin adıyla okuyacaksın. Kitabı da kainatı da onun adıyla okuyacaksın. E Allah'ı öğretmeyen, Allah'ın kitabını öğretmeyi o da işte son birkaç gün bu sene işte başladı. Ya da efendim işte tefsir dersi seçmeli böyle bir eğitim nizamında ne hayır beklenir ha bu iyi olmadı mı o ayrı bir şeydir o bizim derdimiz o değil sistemin kendisi kardeşim hani derler ya şey böyle söz meclisten dışarı belki dersimizin muhtevasına ciddiyetine pek uymaz yani koca karıyı istediği kadar Allah pulla boya genç olmaz ki genç olmaz bu budur yani bu sistem köhnemiştir kardeşlerim. Bunu kabul etsinler ya. Kabul etsinler. Bir şey kaybetmezler. Vallahi kazançlı olurlar. Dünyada da ahirette de karlı olurlar. Bıraksın beşeriyet bu köhnemiş nizamları. Bu miadut dolmuş zaten miadlı olmuyor. Bunları ölü dokuyorlar ama şeytanın zalimliği ve nefsin gafleti bunları idame ettiriyor maalesef. Budur. Bunların baksa hayat hakları yok. Yani küfür mümatıl. Ama Cenab-ı Allah'ın imtihan sistemi var. O da ayrı bir konudur tabi. Evet diyor. İşte söyleyin bana diyor. De ki ya Muhammed diyor. Hiç gözleri kar olanla gören bir olur mu? Anlayışıyla da bir olmaz. Akidesiyle de bir olmaz. Duruşuyla da bir olmaz. Her birisinin olaylar karşısında hakikatler karşısındaki tavrı duruşu yaklaşımı Allah ışığı, izahı hayatına bunuları sindirmesi veya karşıda yansıtması hiç kesinlikle bir olmaz farklı farklıdır Dolayısıyla Müslüman her şeyle farkını kardeşim ortaya çıkacak koyacak Farkı ne farkı olmak için ona yapıyorsa farklı yapacağım Hayır öyle değil İslam'a uygun yap. o benzerse varsın o benzesin sana benziyorsa onun için güzel bir şeydir benzediği kadar iyi yapmış olur Neyse kendisi bilir emhel testevi zulümatü ve nur. <Gülüyor> karanlıklar, zulümat ve nur bir olur mu? Bu da küfür, inkar ve küfür ve inkarın sebep olduğu beşeri sistemlerin, vakada görülen sistemlerin ne olduklarını gösteriyor. Zulümat. Bir değil, bir çok karanlık. Zifiri karanlıklar katmerli kararlıklar. Hiç bunlarla nur bir olur mu? Nur rahatsız etmez. Yormaz. Tamam mı? Azalıp eksilmez. Yakıcı değildir. Yorucu değildir. Önünü de aydınlatır. Ve hocam hatırlattı. Kur'an-ı Kerim'de Zulubat hep çoğul olarak kullanılır. Allah'ın dini manasına veya dininin sembolü olarak nur hep tekildir, bir tanedir. İlk peygamberden son peygambere kadar aynı nurdur. O nur, beşeriyeti hep aydınlatıyor, aydınlatmaya devam edecektir. Bir ihtimal daha soruyor, bir soru daha. Bu, bu ayet-i kerime onun için bakın. Bir, iki, üç, ve dördüncü soruyundayız şimdi bir de beşinci soru var ayet-i kerimede daha. <gülüyor> Yoksa diyor onların Allah'a ortak koştuğu o varlıklar. Allah'ın yarattığı gibi bir takım varlıklar da mı yarattı da yaratmaları birbirine karıştırdıkları için onlara tapınıyorlar. Var mı diyor allah Teala'dan başka yaratan? Ayet-i Kerime'nin ifade ettiği gerçek çok açık baştan beri. O kadar muhteşem bir ayet-i kerime ki bu manada. O kadar büyük bir tutarlılık var ki baştan itibaren. Madem Rab değiller, onları nasıl ilahlık makamına çıkartabiliyorsunuz diyor. Yani madem kainattan en ufak bir şeyi yaratmamışlar, nasıl olur da onların, kendi hayatlarını ve sizin kendi hayatınızı kısmen veya tamamen akide veya yaşayış itibariyle düzenlemelerine fırsat verirsiniz. Onlara böyle bir yetki tanırsınız. Sizin hayatınıza ne hakla kanun yapıyorlar? Bir şey mi yaratmışlar yoksa? Siz de işin içinden çıkamadığınız için bunu Allah mı yarattı bunlar mı yarattı diyemediğiniz için hadi bu hak onların olsun mu diyorsunuz? Böyle bir şey mi var diyor? gayet bunu söylüyor gayet açık yaratabildikleri bir şey yok belki aranızdadır bir kardeşimiz geldi sordu, dedi ki işte sivil kuruluş olarak gelecekler bize daha doğrusu toplantıya işte anayasa için toplantı sıralarında ne diyelim falan dedim valla benzeri bir, durum, bir durumda Allah rahmet eylesin Abdülkadir Huda ve hatta Hasan el Huda Allah rahmet eylesin benzeri bir durumda şöyle söylemişlerdi Bizim istediğimiz anayasa tek maddeli bir anayasadır. Allah'ın dinine aykırı hiçbir hüküm olamaz. Allah'ın dinine aykırı hiçbir hüküm olamaz. O anayasa bizim anayasamız olur. Ancak o anayasa bizim anayasamız olur. Ancak biz o anayasaya bizim anayasamız diyebiliriz. Yani kalan anayasalar ne olursa olsun belki Müslümanlara bazı kolaylıklar getirebilir. O ayrı bir şey. Fakat bir anayasa ki Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamıyor. Bir anayasa ki ilkesi olmadan olmaz deniliyor. O anayasa hiç kusura bakmasın. Müslümanların anayasası olamaz. Ve ben de Müslümanım kardeşim. Bu budur. Evet. Rabbim yalnız çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Ümidimiz çoktur. Ümmet değil ümmet. inanın bütün beşeriyet farkında olsun veya olmasın. Dünya İslam'a koşuyor. Dünya İslam'a koşuyor. İstikbal Allah'ın izniyle İslam'ın olacaktır. Biz buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Çünkü Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Buna iman ediyoruz. Bitti. Evet diyor onlar da mı yarattılar yoksa diyor işi karıştırdılar. İşin içinden çıkamıyorlar. Onun için madem çıkamıyoruz hadi bunları da ilah yapalım mı diyorlar. Yok öyle bir şey. O halde Allah'tan başka kimse uluhiyet makamında veya fonksiyonunda kısmen bile dahi olsa görülemez. Niçin? قُلِ اللّٰهُ خَالِكُ şey, شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ الْقَحَّارِ İşte bu kadar. De ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah'tır. O bir ve tektir ve kahhar olandır. Hikmet takdiri gereği şimdi sizi kendi şeriatına göre mecburen kahretmiyor zorlamıyor. O irade vermiş imtihan sırrı gereğidir. Ama şu anda onun şeriatına boyun eğmezseniz yarın çaresiz onun azabını kabulleneceksiniz kahardır o. Kainata, güneşe, aya, göklere ve yere kısacası irade sahibi mahlukların dışındaki yaratılmışların insanlar gibi bütün her bir varlığa istediği gibi, kahrettiği gibi güç yetiren ve onları kendi emrine rahmet eden Allah zamanı gelince beşeri de tek tek veya topluca istediği takdirde emrine ne yapar? Mahkum eder. Ve ölüm onun nihai hükmüdür. Müminiyle, kafiriyle, peygamberler dahil olmak üzere hiç kimsenin kurtulamayacağı bir hadisedir. Kurtulamadığı bir hadisedir. Kullu nefsin zâikatü'l-mevt. İşte Cenab-ı Allah'ın mülkiyeti, kahhariyeti de inkar olunamayacak, tartışılamayacak. İnkar gücünün bulunamayacağı bir vaziyette oradan itibaren başlar. Mümin için ölüm teslimiyettir. Kafir için de Allah'ın kahhar sıfatının onun nezdinde, kafir nezdinde hiçbir şekilde inkar olunamayacak, redd olunamayacak şekilde tecellisidir. Ona dikkat etmek lazım. Belhasıl iman ettiğimiz tevhidi Akidemizle ve davranışlarımızla, amellerimizle, hayatımızla mutlaka tercümesini ortaya koymamız, yansıtmamız icap ediyor. Cenab-ı Allah bu konuda bizlere ve bütün müminlere yardımcı olsun. Evet.